Bismillahirrahmanirrahim. Ee, kardeşler bugün okuyacağımız kitap Kuraba Yayın Evi'nden kardeşler. Abdullah bin Abdülhamid el-Eseri'nin İslam'a açılan Dostluk ve Düşmanlık adlı eseri. Eser değil daha doğrusu da <gülüyor> e, broşür ayetinde kitap çık. İslam'a açıdan dostluk ve düşmanlık. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Aleykümselam min hac Hoş geldin. Güzel seçim, güzel. Bu seri devam edecek Ebi Bu üçüncü kitap değil mi? Üçüncü kitap. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesi sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Bakara 127 Allah'ım, bütün amellerimin salih amel olmasını ve bundan sadece senin rızan için olmasını nasip eyle. Allah'ım, bu kitabı yazan için, okuyan için, dinleyen için ve yayınlayan için yararlı kıl. Amin. Önsüz. Hamd Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir. Ahiret gününün sahibidir. Öncekilerin ve sonrakilerin ilahıdır. Müminlere zaferi ve hakimiyeti vadedendir. Salat ve selam onun emin peygamberine. Resulallahımız, önlerimiz, mürşidimiz ve rehberimiz Muhammed'edir. O son Resul'dur. Öncekilerin ve sonrakilerin efendisidir muvahhitlerin, mücahitlerin ve iyilerin önderidir. Saygın kişilerin lideridir. Zahitlere ve takva sahiplerine örnektir. Muhacirleri ve yansarı birbirlerine din kardeşi yapandır. Ve onun temiz ailesine, nurlu, saygıdeğer asabına ve kıyamete kadar onun yolundan giden muvahhitlere, mücahitlere ve mutlakilere olsun. Gelelim konumuza. Selevi salih'in ehli sünnetleri cemaatin Akide esaslarından ve bu Akidenin gereklerinden birisi de Allah için dostluk ve Allah için düşmanlıktır yani Allah için sevmek ve Allah için buz etmektir onların Akidesi şu iki büyük temele dayanır bir sevgi Sevgi Allah Teala'yı sevmek onun en Emin peygamberlerini aleyhissalatü vesselam'ı sevmektir. Peygamberini aleyhissalatü vesselam'ı sevmektir. Aziz kitabını, yüce dinini ve salih kullarını sevmektir. Onlarla dost olmak ve onlara yardım etmektir. Zorlukta ve kolaylıkta onları terk etmemektir. Canla, başla malla ve dille onlara destek olmaktır. Bu sevgiyi gerçekleştirenler Allah'ın seçtiği, dinine hidayet ettiği, tevhid ehli, ihlaslı ve itaatkar kimselerdir. Aleykümselam Kum Saati hoş geldin. Kum Saati de Musa'yı sever ha. Bak odasına bile geliyor. Ee, ben de onu seviyorum. <gülüyor> e, Allah bak sevgi üstüne geldi. Evet. Allah için değil mi bu sevgi ama? Ha. İsmail Hakkı da seviyormuş. Evet. Aleykümselam İsmail Hakkı sen de hoş geldin. Onun şeriatına sarılırlar ve kendilerine ölüm gelinceye kadar bu halde kalırlar. Bu sevgi Dostluğu ayakta tutan direklerdendir ve üzerine dostun inşa edildiği temellerdendir. Allah Teala buyurmaktadır ki, mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat edenler, işte bunları Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve Hikmet sahibidir TV71çi buz Allah'ın düşmanlığına buz etmektir onlardan hoşlanmak onlardan nefret etmektir onları küçük görmek onları terk etmektir onlardan ve onların bütün işlerinden uzak durmaktır canla malla ve dille onlara karşı çıkmaktır Zorlukta ve kolaylıkta, sıkıntıda ve rahatlıkta onları asla sevmemektir. Yetişen neslini buna göre terbiye etmek ve yönlendirmektir. Onlar küfür ehli olan müşrikler, münafıklar, inkarcılar, onların izinden gidenlerdir. Veya Allah'ın diniyle savaşanlardır. Veya Allah'ın dinine ya da Müslümanlara zarar vermek isteyen kimselerdir. Allah Teala şöyle buyurur. Müminler, müminlere bırakıp kafirlere dost edilmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile işbirliği, inişiği kalmaz. Ali İmran 28 Dostluk ve düşmanlık akidesi Allah için sevmek ve Allah için buz etmek ilgesi maalesef günümüz Müslümanların pek çoğu tarafından ihmal edilmiştir. Onlar bunun müminleri kafirlerden ayıran özelliklerden olduğunun ve bir Müslümanın kafir dost edilmesinin küfür ve dinden çıkmak olduğunu farkında değillerdir. Bu meselenin bir akide ve ibadet meselesi olmadığını zannetmektedirler. Bu sebeple kalplerindeki iman zayıflamış, hal ve harekette düşmanlarının hal ve hareketlerine benzemiştir. Ellerini kafirlememişlerden, hatta dinsizlerin ve putperesen ellerine uzatmışlardır pek çok müminden uzaklaşıp terk ederken, onlara makam ve mümkilerine göre muamele ederken ve kötülük ederken, kafirlere, müşriklere ve putbeslere büyük bir sevgi ve dostluk beslemişler, destek vermişler, izlerinden gitmişler ve hayranlık duymuşlardır. Halbuki dostluk ve düşmanlık akidesi, dinin temel esaslarındandır. Tevhidin en önemli konularından ve gereklilerindendir. Onun rükünlerinden bir rükündür. Kişinin Müslümanlığının ve kafirliğinin üzerine inşa edildiği akidenin en önemli meselelerindendir. Bu yüce dinin meselelerinden sadece yüzü talih bir mesele değildir. Bilakis küfürden kurtuluş ve İslam'a giriştir. Kişinin Müslümanlığı ancak saf tevhidin bu önemli rükününün gerçekleşmesiyle gerçekleşir. Böylece bu ülke halis tevhidin en önemli konularından biridir. Yetişen neslin bu akide üzerine yetişmesi, beraberce bunun amel etmesi, bunun için cihad etmesi ve bu konuda salih salih seleflerinin yolunu izlemesi ve onların inandıkları şeylere inanması için bu neslin akidesinin içine bu ülkenin iyice yerleştirilmesi, bu akideye göre terbiye edilmesi ve katlerinin derinliklerine bu akidenin kök salması gerekir. Ta ki Allah'ın samimi mümin kullarına vadettiği yardımı, yardımını onların salih Selefleri hak ettiği gibi onlar da hak etsinler. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Müminlere yardım üzerimize bir haktır. Rum 47 Konunun akideyi ilgilendiren bu yönünden dolayı Müslümanları bu önemli mesele hakkında uyarmak istedim. Halkın ve talihsiz kişilerin, tahsilsiz kişilerin anlayışına zor gelmesi ve değerli okuyucu onu bütün bölümleriyle kolay kolayca kavrasın diye kısa cümlelerle basit bir usulle ve başlıklarla ayırarak bir kitapçık yazmaya başladım. Bu konunun bu küçük yüzeye sığmayacak kadar büyük olduğunu bilmeme rağmen bu sadece akidenin bu önemli bölümünü konu hakkında ilk daha bilgi sahibi olacak kimselere kolayca anlaşılır hale getirmek için yapılan bir çalışmadır. Maksat, dostluk ve düşmanlık akidesinde bu bilgilerin onlar için temel bir çekirdek olmasıdır ve onların akidelerini Selevi Salihinin, ehli Sünnet ve Cemaatin akidelerine uygun bir şekilde inşa etmeleridir. Fitneler çağı olan bu çağın ok okyanusunda pisi, te pis'i temizden ayırt etmeleri için bunları bilmeleri gerekir. Bu çağ, dinlerin ve medeniyetlerin birlikte yaşadığı bir çağdır. Eza ve Globalizmin çağıdır. Şerrin gücünün dünyanın her tarafında zulmünü icra ettiği bir çağdır. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesinde vardır. Aleykümselam selam evliya Allah. Rüce Allah'ın sıratı müstakimden sapan Müslümanlardan kurtarmak istediği kimseler bununla kurtarması için bu mütevazi çalışmayı samimi niyetle yaraşır ve çalışma kılmasını dilerim. Aziz ve celil olan Allah'tan başarı Yardım ve isabetli olmayı dilerim. Allah'ın salat ve selamı, yol gösterici ve müjdeleyici peygamberimiz, önlerimiz, liderimiz ve müşrikimiz Muhammed'e, onun ailesine ve tüm arkadaşlarına olsun. Ebu Muhammed Abdullah bin Abdullah Hamid bin bin Mecid Al-İslamil Eseri Zil-i 1422 Dostluk ve Düşmanlığın Anlamları <gülüyor> Müvalaat kelimesi sözlükte sevgi anlamına gelir. Başlangıçta karşılıksız olarak sevdiğin herkesi kendine dost edilmiş ve yaklaştırmış olursun. Dostluğun zıttı ise adavettir. Dostun çeşitlerinden birisi en üstün mertebede olanı kayıtsız şahsız tabi olmak, uymak anlamına gelen tevellidir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Aleykümselam Mehmet. Mehmet kim? O Mehmet Yanıkolu hoş geldin lan. Şeytanın hakimiyeti sadece ona uyanlar ve Allah'a ortak koşanlardır. Nah yüz. Bu ayette şeytana uymak, tevelli kelimesiyle ifade edilir. <gülüyor> tevelli yardım etmek anlamına da gelir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah sizi amniyetin konusunda savaşanlara sizi yurtlarınızdan çıkaranlara ve çıkarmanız için destek verenlere yardım etmenizi yasaklar. Kim onlara yardım ederse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Mümtehine 9. Bu ayetteki yardım sözü yardım etmek sözü de tevellî kelimesiyle ifade edilmiştir. Kısaca muvâlât sevgi ve muhabbet yardım etmek ve tabi olmak demektir. Bu kelime bir şeye yaklaşmak anlamını da ifade eder. Muadat, kelimesi ise sözlükte düşmanca davranma anlamına gelen ada, yuadi fiilinin mastarıdır. El-ada'u vel muadatü, sumet ve uzlaşmak demektir. Bu zarar vermek maksadıyla katte yerleşen bir duygudur. İntikam arzusudur. Düşman, dostun zıttıdır. Kısaca adavet, uzaklaşmak, anlaşmazlık, Buz ve hoşlanmamaktır. Nefrettir. dostluğun tamamen zıttıdır. Dini bir kavram olarak müvalat ve muadat. Ne kardeşim, biraz Türkçe yazardı ya bu adam. Çoğu anlamıyordu bunları. Evet, de bu Müvalatın temeli sevgidir. Muadatın temeli de buzdur, nefrettir. Kalbî ve organların amellerinin, tavrın ve hareketlerinin kaynağı işte bu muhalalet ve muadattır. Yardım, destek, sevgi, saygı, ikram, ünsiyet, cihat, ve hicret gibi şeylerin hepsi muhalalet ve muadatın hakikatına dahildir. O halde muhalalet sözle veya fiille veya niyetle bir şeye yaklaşmaktır. Birbirini seven iki kişinin dostluk hem açıktan belli olur. Hem de işten olur. Allah için dostluk ancak sevgi ve yardımla gerçekleşir. Her ikisinin de birlikte bulunması gerekir. Muhadad bunun zıttıdır. Düşmanlık, buz, nefret, uzaklaşmak ve teberri, tebe teberridir. Teberridir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin veliler ise tağuttur. Ola onlar aydınlıklarının karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Bakara 257 Bundan anlıyoruz ki muhalat ve muadat kelimelerinin dini ve sözlük anlamları arasında hemen hemen hiçbir fark yoktur. Şüphesiz ki Allah Teala bütün müminlere, Allah Resulü, kitabı, dini, mümin kullara ve genel olarak bütün Müslümanlar için tam olarak dostluk göstermelerini vacip kılmıştır. Çünkü müminin mümin kardeşidir. Onun dostluğu ancak mümin kardeşi içindir. Şüphesiz ki Allah Teala müminden velisidir, dostudur ve mevlasıdır. Üzücü Allah şöyle buyurmak. Tadır. İnşallah. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Hucurat 10. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyi emre, i̇yiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar, namazı dostu olur, kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlar Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe 71 İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var İşte işte onlar birbirlerin velileridir. Enfal 72 Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle cihad edenlere gelince onlar da sizdendir. Enfal 72. Onlardan sonra gelenler de şöyle derler. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan mümin kardeşlerimizi bağışla, kardeşlerimize iman edilene karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz şüphesiz sen çok esirgensin, çok merhametlisin. Haşir 10. Ayet okuyuz kardeşim. Terafitte hızlı imamla ayet okuyor. Ben ne yapayım ya? Ben de mealini biraz hızlı okuyor işte. Kitabı hızlı okumuyor kitabı? kumsat Gülüm ya Allah'ın. Tamam İsmail Hakkı, yavaş okuyacağım, tamam. Allah Teala aynı şekilde müminlere, bütün düşmanlıklarını kafirlere, müşriklere, putperestlere, dinsizlere, münafıklara ve onların peşinden gidenlere yönetmelerini de vacip kılmıştır. Sen de sağ ol Çünkü onlar da birbirlerinin dostudurlar. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. İsmail Hakkı yani beni dinlediğin için benim sesim iyi değil. Bu Musabey beni istekli istekli veriyor internetin başına. Yani ben bu sesi dinlemem. İnan ki ben böyle bir sesli insanı ben dinlemem. Ee, sen senalışma lan meme. Ot olduğun yerdesin. Yani beni dinlediğin için hasseten ben teşekkür ederim. Ya Allah şöyle buyurmaktadır. Allah razı olsun. Küfredenler de birbirlerinin dostudurlar. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. Enfal 73. Yaz oradan yaz şu Mehmet'e bir cevap. İsmail Hakkı yaz, sen de yaz. Müminler ve Müslümanlar arasındaki dostluk ancak müşriklerden ve kafirlerden beri olmakla gerçekleşir. Çünkü iki anlam birlikte gerçekleşmek gerçekleşmez. Dostluk ve düşmanlık birbirinin zıttıdır. Hiçbir zaman birleşemezler. Bunlardan birisi kalpte yer ettiği zaman diğeri yok olur. Birisi olduğu zaman diğeri yok olur. Birisi zahil olduğu zaman diğeri onun yerini alır. Çünkü Allah sevgisi onun dostlarını ve sevdiklerini sevmeyi gerektirir. Nitekim bu sevgi şeytana, onun tabilerine ve taraftalarına buz etmeyi de gerektirir. İki sevginin bir araya gelmesi ise imkansızdır. Niye sildin odayı? Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanlara dost edilmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onlara dost edilirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru eyletmez. Maide 51 Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür ve emirlerini boyun eğerek namaz kılan, deketi veren müminlerdir. Maide 55 Allah rahmet eylesin. Şeyhülislam İbni temiye şöyle demiştir. Dostluk düşmanlığın zıttıdır. Dostluğun aslı sevgi ve yakınlıktır. Düşmanlığın as aslı buz ve uzaklıktır. Veli'nin itaatlere ve ibadetlere müvalaat ettiği yani devam ettiği için Veli diye isimlendirildiği de ifade edilmiştir. Fahat birincisi daha doğrudur. Veli Yakın demek, yakın demektir. Şu, şuna yakındır anlamında Haza ile Haza denilir. Resulallah aleyhissalatü vesselam şu hadisinde geçen evla kelimesi de en yakın anlamına gelir. Miras hisselerinin Kur'an'da takdir buyurulan hak sahiplerine verin. Ondan sonra geriye kalanı akrabalıkta en yakın olan erkek kişiye verin. Bu hadi. Allah'ın velisi olan kişi, onun sevdiği, razı olduğu, buğz ettiği, kızdığı, emrettiği ve yasakladığı şeylere ona uyan ve tabi olan kişi olunca, onun velisine düşman olan kişi de ona düşman olmuş demektir. Hafız İbnül Kayyim şöyle dedi, dostluk ancak düşmanlıkla sahihtir. Nitekim Allah-u Teala muvahhitlerin ve sevenlerin önleri İbrahim aleyhisselam kavmine şöyle dediğini nakletti. İbrahim dedi ki, iyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın niyet taptığınızı düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. Şu ara 75-77. Allah dostu İbrahim'in putlara yönelik bu düşmanlığı olmasaydı, Allah dostu olmasının bir değeri olmazdı. Çünkü dostluk ancak Allah içindir. Düşmanlık da ancak Allah'tan başka, bütün mabutlardan, tapınılan şeylerden beri olmakla mümkündür. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Selef yolu hoş geldin, aleykümselam. selam. İbrahim'de ve onunla beraber olanlar da sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve bırakıp tatlıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz Allah'a bir tek olan iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Şu kadar var ki İbrahim babasına, Amdolsun senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez demiştim. O müminler şöyle dediler, Rabbimiz, ancak sana dayandık, sana yöneldik, dönüş de sanadır. Aleyküm selam. Sen mi çağrısın? Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, ben sizin tatlıktan uzam. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. Bu sözü ardından gelecek diye devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki insanlar onun dinine belki dönerler diye. Zuhruf 26-28 Yani İbrahim Aleyhisselam bu Allah için dostluğu ve onun dışındaki tapılan her şeyden uzak kalmaya arkasından gelecek nesillere bedi bir kelime olarak bıraktı. Onun bıraktığı bu sözü peygamberler ve onların izleyicileri birbirlerine miras olarak aldılar. Bu söz, La ilahe illallah sözüdür. Bu, tevhid inancındaki kişilerin önderi olan İbrahim'in kıyamete kadar gelecek olan izleyicilerine bıraktığı bir mirastır. Dostluk ve düşmanlık akidesinin İslam'daki hükmü. Ehl-i sünnet ve cemaat dostluk ve düşmanlığın şeran bütün Müslümanlara vacip olduğuna inanır. Bu, Allah'a yapılması gereken bir ibadettir. Hatta tevhide şahadetin la ilahe illallah inancının bir gereğidir. Onun bir şartıdır. Akidenin ve imanın esaslarından, temellerinden büyük bir esastır. Sal tevhidin rükünlerinden bir rükündür. Temel bir direktir. Bütün Müslümanların dostluk ve düşmanlık ilgesini gözetmesi ve Onu uygulaması gerekir. Kur'an ve sünnette bulunan, des bunu destekleyen ve Müslümanlar için önemini ve lüzumunu belirten pek çok nas vardır. Bunlardan bazıları Allah'ın şahitleridir. Değer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabalarınız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler için Allah'tan Resulünden ve Allah yoluna cihad etmekten daha sevgiliyse artık Allah'ı, Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Tevbe 24 Ey iman edenler! benimle düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimselere seviyorsak onlar kendinize dost edinmeyin. Mümtehine 1 Ey iman edenler! Yahudiler ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar. İçinizden onlara dost edinenler onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu sevmez. Maide 51 Onlardan çoğunun küfredenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefisenin onlar için hazırladığı şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar. Eğer onlar Allah'a, peygamberlere ve ona indirilene iman etmiş olsalar da onları dost edilmezlerdi. Fakat ondan köy yoldan çıkmışlardır. Maide 81, 82. Aleykümselam Kum Saat. Hayırlı akşamlar. Kafir olanlar da birbirlerinin yardımcılardır. Eğer siz de birbirinize öylece dost ve yardımcı olma olmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat çıkar. Enfal 73. Yani kafirlerden uzak durmaz, müminler dost edilmez ve müşriklerden ayrılmazsanız insanlar içinde fitne çıkar. Bu bir karışıklıktır ve müminlerle kafirlerin birbirlerine karışmasıdır. Bunun sonucu olarak halk insan halk insandan sözleri ve fiillerindeki hakkı ve batılı ayırt etmede bir şaşkınlık içine düşer. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, eğer küfrü imana, küfür imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veli edinmeyin. Sizden kim onlar dost dineyse işte onlar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 onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Mücadele 22 Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridirler. Onlara iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar Namaz Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulü'ne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Tevbe 71. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştu. Sizden biriniz ben kendisine babanızdan, çocuğunuzdan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça hakkıyla iman etmiş olamaz. Bu Sadece müminle arkadaşlık et, yeme Yeni sadece takva sahibi yesin. Yemeğini mi? Yani şimdi birine yemek ısmarlayacaktın, yedireceksen diyor, sadece diyor, bu kişilere yedir diyor. Bunu on bir kim söylemiş? Ebu Davud. Adapimen yemeyi en mücadele el, Elbani sahihüsüneti ebi Dawud e, sahihmiş yani bu. Sadece müminle arkadaşlık et? Yemeğini sadece takva sahibi yesin. Takva sahibi. Hani Allah katında takva da eşitlik bozuluyor bir tek ya. Ben bu hadisi ilk defa okudum ya. Ben ilk defa okudum. Şimdi ben, işte, ben, işte, ben bir başkasına inmek istemiyorum ya. Yemek ısmarlayacağım için, ısmarlayacağım için Fajilet zorları mı buluruz? Fajilet mı buluruz? Yoksa yasak değil, yasak değil Yasak değil, de zorları mı buluruz? Müminler dururken, yani gidip de böyle Tadır bir şey yedir miyiz? Adam orası, içecek, yiyecek, yiyecek kahvede çağda yiyecek Mesela, görüyorsun yani. Kahvede çağda yiyecek hmm. Onu çıkaran yemeğe gidelim, anladın mı? Anladım, yani bu ha. Şey yönünden evet, evet, evet, evet. Tercih Anladın mı? Cederden radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edildi. Ya, Resul... ya. Cerir. Ceder, Ceder. Cabir radıyallahu anh, o ayrı. ayrı tamam. Cederden radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edildi. Resulallah aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldim. O, bir at alıyordu. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, uzat elini sana biat edeyim. Ne için biat edeceğimi bana sen söyle. Çünkü en iyi bilen sensin. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'a kulluk etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Müslümanlara iyilik etmen ve müşriklerden ayrılmak için senden biat alıyorum. Murat hoş geldin. Evet. Ağasının güçlüğü. İyi dinle. Yarın imtihan edeceğim bundan seni ha. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ha onu okuduk sahi. Bu Kur'an ayetleri ve peygamber sözlerinin hepsi gayet açıktır. Bunlar dostluk ve düşmanlık akidesinin dinin temellerinden bir temel olduğunu ve kafirlerle veya her çeşidiyle en yakın akrabalar bile olsalar Allah'a ve Resulüne muhalefet edenlerle asla dost olunmayacağını ve onlara yardım edilmeyeceğini ispat eder. Dinin temel esaslarından birisi olan bu büyük esası yerine getiren kimse Allah'ın yardımıyla desteklenmiş ve başarıya ulaştırılmış gerçek ve samimi bir mümindir. Çünkü bu esas imanı ve kulluğu tamamlayan ve sah tevhidi gerçekleştiren esaslardan birisidir. İslam İbni Teymiye şöyle de, demiştir. Tevhide şahitlik etmek sadece Allah için sevmeyi, sadece Allah için vuz etmeyi, Allah için dost olmayı, Allah için düşman olmayı, Allah'ın sevdiklerini sevmeyi, Allah'ın güzelttiklerini güzeltmeyi, Allah'ın emrettiklerini emretmeyi, Allah'ın yasakladıklarını yasaklamayı, sadece Allah'tan ümit etmeyi ve sadece Allah'tan korkmayı gerektirir. İşte bu İbrahim'in dinidir ve işte bu Allah'ın bütün peygamberler vasıtasıyla gönderdiği İslam'dır. Yine İbn Teymiye şöyle demek demiştir. Açıktan ve gezgizli olarak Allah Resulü'nün sünnetine ve şeriatına uymak Allah'a sevginin bir gereği olduğu gibi yolunda cihat etmek, dostlarını dost, düşmanlarını da düşman kabul etmek de bu sevginin hakikatıdır, ispatıdır. Aleykümselam Cebelinur. Aha Aa, Ahad, hoş geldin lan. Aha, aha. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok bakayım? İyi mi oralar havalar? Nasıl geldi? Ahad gelmeyi bildi lan? Ha, iyi, iyi. Dostluk ve düşmanlığın itikattaki yeri. İyi Allah daha iyisin Allah daha iyisin Burayı dinle, bana bak. Dinle yarın seni imtihan edeceğim buradan geliyorum yarın. Ha Muhammed. Bu iyi dinle iyi bak. Yarın imtihan edeceğim. Murat hoca'yla ikiniz imtihan edeceğim ha. Dostluk ve düşmanlığın itikattaki yeri. Ehl-i sünnet ve cemaat inancına göre dostluk ve düşmanlık akidesi dinin en önemli esaslarındandır. Akidenin ve ubudiyet tevhidinin bir rütnudur. Ve onun İslam şeriatında çok büyük bir yeri vardır. Onun bu konumu aşağıdaki yönleriyle kendini belli eder. Unutma, unutma. iyi dinle diyorum. Birincisi, o tevhidin yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmenin bir parçasıdır. La ilahe illallah kelimesinin anlamı, Allah'ın dışındaki tapından şeylerin hepsinden uzak olmaktır. Nitekim Allahu Teala andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tagut'tan kaçının diye peygamberler gönderdik. Nail 36. Buyurmaktadır. Tağut, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her şeydir. Haddini aşan ve kendisine ibadete çağıran İbadette ve itaatte Allah'ın hakkına saldıran herkes taguttur İkincisi, dostluk ve düşmanlık ilkesi imanın sıhhatinin şartıdır ve onun en sağlam kulfudur. Allah'ın rızasına ancak bu ülkenin gerçekleşmesiyle erişilebilir. Hüce Allah'ın mükafatları kötü, kötülerken, şu, münafıkları kötülerken şöyle buyurmaktadır. Onlardan çoğunun inkar edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefisten onlar için hazırladığı şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar. Eğer onlar Allah'a, peygamberlere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, onlar dost edinmezlerdi. Fakat onlar çoğu yoldan çıkmışlardır. Maide 80-81. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu. İmanın en sağlam kulubu Allah için dostluk, Allah için düşmanlık, Allah için sevgi ve Allah için Buzdur. Üçüncüsü, bu akide imanın tamamlanması için şarttır. Yine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah için seven, Allah için nefret eden, Allah için veren ve Allah için alıkoyan imanını kemale ulaştırmıştır. Dördüncüsü, bu bir müminin imanın tadını ve imanından emin olmanın zevkini tatmasının sebebidir. Aleykümselam hayırlı ol. Hoş geldin. Çünkü Allah için sevmek ve Allah için nefret etmek ahirette iyiliğe, mutluluğa açılan büyük bir kapıdır ve dünyada imanın tadına varmanın sebebidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Şu üç hasreti kendisinde bulunduran kişi imanın tadını alır. Allah ve Resulü'nü başka her şeyden daha fazla seven, bir kulu başka bir maksatla değil yalnız Allah için seven, Allah kişiyi küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar kerih ve korkunç gören. Beşincisi, çünkü Allah'tan başkasını ve Allah'ın dininden başka bir dini ve o dinin mensuplarını seven kimse Allah'a etmiş olur. Rüya Allah şöyle buyurmaktadır. De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan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 Kendisi için sevdiği bir şeyi kardeşi için sevmedikçe hakkıyla iman etmiş sayılmaz. Buhari mi? Buhari Meşhur bir hadis olduğu için kaynak vermeyi verdim. Kaynaklarını biliyorsunuz. 29.5 Buhari'de geçen. Yani, altta... Şimdi bunun ilmi olması için bu saatte bunu okumamanız lazım dedim. Odada kimse olmayacak. her suyu gelecek. O zaman okuyacağız. <gülüyor> Şimdi millet duymayın, hep bakıyorlar. Tamam, bak. Gözlerini fal gibi açmış da bakıyor. Dostluk ve düşmanlıkta insanların kısımları. Ehli sünnet ve cemaat yüce kita kitabı ve sahih sünnetin de delalet ettiği gibi insanların dostluk ve düşmanlıkta üç kısma ayırmışlardır. Birincisi, dostluğa ve mutlak sevgiye layık olanlar. Bunlar Allah'a Rab olarak ve Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme Resul olarak inanan halis müminlerdir. Dinin sembollerini bilirler, inanırlar ve bundan sadece Allah'ın rızasını gözeterek yerine getirirler. Allah'ın emirlerini ve peygamberlerinin emirlerini yerine getirirler. Allah'ın yasaklarından ve Resullerinin yasaklarından sakınırlar. Allah için severler, Allah için nefret ederler ve düşmanlık ederler. Müslümandan böyle kimselere, nerede ve ne zaman, hangi şartlarda olurlarsa olsunlar yardım etmeleri ve onlarla dost olmaları gerekir. allah Teala şöyle buyuruyor. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve emirlerini boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun resullerini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah tarafları, galiplerin ta kendileridir. Maide 55-56 Büyük alim Abdurrahman bin Nasir es bu ayetin tefsirinde şöyle dedi. Allah Teala Yahudi, Hristiyan ve diğer şafirlere dostluğu yasakladı ve onlarla dostluğun sonucunun apaçık bir hüsran olduğunu açıkladığı zaman kimlerle dostluk kurulması gerektiğini de haber verdi ve belirledi. Bu dostluğun fayda ve maslahatını açıkladı. Sizin dostunuz ancak Allah ve Resulüdür buyurdu. Allah'ın dostluğunu ancak iman ve takva ilerişidir. Mümin ve muttaki olan herkes Allah'ın dostudur. Allah'ın dostu olan kimse Resullerinin de dostudur. Allah ve Resulüne dost olan kimselerin bu dostluğu onun dostlarını da dost edinmekle tamam olur. Onun dostları ise açıkça ve gizlice iman eden, şartlarına, farzlarına, sünnetlerine uygun olarak namazlarını kılarak sadece Allah'a ibadet eden, insanlara iyi muamele eden ve mallarından hak sahiplerine zekatı veren müminlerdir. İşte bu ayet, sadece bu zikredilen kişilerle dost olmanın ve bunların dışındakilerden uzak durmanın gerekliliğine de delalet etmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona haksızlık etmez ve onu terk etmez. Ya Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona haksızlık etmez ve onu terk etmez. Musa Bey, seni Murat terk etti, bak gelmiyor. Haberim olsun. Bak bu hadis ne diyor? Benim, benim Allah, <gülüyor> <Allah 'a gülüyor> Müminin mümine bağlılığı taşları ve tuğlaları kenetli bir bina gibi sağlamdır. Müminin mümine bağlılığı taşları ve tuğlaları birbirine kenetli bir bina gibi sağlamdır. Müminler birbirlerini sevmekte birbirlerine, merhamette birbirlerine, şefkat göstermekte tek vücut gibidir. Ve o vücudun bir organı rahatsız olursa diğer organlar da onu acı çekip uykusuz kalır. İkincisi, bir yönden dostluk ve sevgiye müstahak olup, diğer bir yönden düşmanlık ve nefreti hak edenler. Bunlar günahkar, asi müminlerdir. Bunlar da sevgi ve nefret, dostluk ve düşmanlık birleşir. İmanları, itaatleri ve takvaları sebebiyle sevilirler. Küfür ve şirkim dışındaki Günahları ve masiyetlerin sebebiyle buğz edilirler, nefret edilirler. Mesela iyi amelleriyle, kötü amelleri birbirine karşın bazı vacipleri ihmal eden ve küfürle ilgisi olmayan bir takım haramla işleyen bir Müslümanı düşünelim. Böyleleriyle ortaya koydukları iyilikleri kadar dostluk kurulur ve ortaya koydukları kötülükler kadar da kendilerine buğz edilir. Ayrıca bunlara nasihat edilir. Günahlar karşısında sessiz kalınmaz. Bilakis onlara iyilik emredilir. Kötülükleri engellenir. Masiyetlerinden dönmeleri ve kötülüklerini terk etmeleri için onlara gerekli cezalar uygulanır. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselam eşek lakaplı Abdullah ismindeki bir adama öyle davranmıştır. Bu adam içki içerken yakalanıp Resulallah'ın huzuruna getirildiğine bazı sahabeler adama lanet etmişlerdir. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle yapıyordu. Ona lanet etmeyin. Allah'a emin olsun ki bu adam hakkındaki bilgim Allah ve Resulün seviyor olmasından başka bir şey değildir. Buna rağmen Resulallah aleyhissalatü vesselam adamı yine de cezalandırdı. Ehl-i sünnet ve cemaat müminin Allah'a dostluğunun gerektirdiği şeyleri gerçekleştirmekteki farklılıklarına göre Allah dostlarını üç mertebede değerlendirmiştir. Onlara göre bir velinin veli olması için günahsız olması ve hata yapmaması şart değildir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır. Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Fatır 32. Bu ayete göre Allah dostları üç mertebededir. Bir, hayırda yarışanlar. Bunlar sanki Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet eden iyi insanlardır. Bunlar vacipleri ve müstahhapları yerine getiren haramları terk eden mektubulardan sakınan ve yasaklanmış şeylerden ve bazı mübahlardan uzak duran kimselerdir. E, mübahlardan niye uzak duruyor kardeşim? Yani? Mesela beş çeşit yemek yapmak iyi İki çeşit yapıyor, çeşitlik sevalık dağıtıyor. Bunu anlattın Yok ya bu genel bir İbahçe lafı var. yok. Hayır hayır hayır. Burada İbahçe bir yanlışlık var. Bir şey. İbahçe 5 tane yemek yapıyor. çeşit. O kelime doğru değil Musa Bey burada. Onu açıklaması gereksin. Tabi ya. İbah açıklıyor orada arkadaşlar. Ya yani herkes... 5 tane yemek yapacak Niye ya, Yok yok yok. 2. Hayır, hayır. Bazen aşırılığa kaçıyorlar yani. Mübah kelimesi burada fazla olmuş. Ortada olanlar, sünnette yene getirmese de, mekfulardan sakınmasa da, vacipleri fazla yapmakla, haramlardan sakınmakla yetinen kimselerdir. 3. kendilerine zulmedenler. Bazı vacipleri ihmal edip, küfür veya şirk ile ilgisi olmayan, bazı haramları ve günahları işleyen kimselerdir. İbn-i Abbas radıyallahu şöyle dedi. Hayırlı ya, yaşayan, hesaba çekilmek için cennete girer. Ortada olan Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Kendisine zulmeden ve Araftakiler ise Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle cennete girer. Üçüncüsü düşmanlığı ve mutlak nefreti hak edenler. Bunlar küfür ve inkarlarını açıkça ortaya koyan ha halis kafirlerdir. Farklı cinslerden olmalarına rağmen Yahudiler, Hristiyanlar, din Dinsizler, Fütleresler... Mecusiler ve münafıklardır veya onların peşinden giden yıkıcı doktrinler ve dinsiz grupların mensuplarıdır. İslam'a aykırı bir fiil işlemek gibi kişiyi küfre düşücü şeylerden birisini yapan veya Allah'a ibadetinde onun kullarından birini ona ortak koşan veya Allah'tan başkasına dua etmek ve ondan başkasından yardım istemek veya ondan başkasına tevekkül etmek, kurban kesmek veya adakta bulunmak gibi adet türlerinden birini O'nun kulağına yapan veya Allah'a, Resulüne ya da O'nun dinine söyleyen veya farz kasıtlı olarak terk eden veya dinin bu çağa uygun olmadığına inanarak dini hayattan ayıran veya bunlara benzeyen şeylerden birini yapan, İslam'a mensup, adı Müslüman olan kimseler de olsalar aleyhlerine dile getirdikleri sonra da bu hükme dahildir. Getirildikten sonra bu hükme dahildirler. Yani delili gördükten sonra da bu tavırlarla İslam'a derlerse düşmanlar ve mutlak nefrete layık olurlar. Müslümanların bu tür müftetlerle mücadele etmeli, onları sıkıştırmalar ve yerlerine bozgunculuk yapmalarına fırsat vermemeleri gerekir. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: Ey peygamber, Kafirlere, münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne kötüdür. Tevbe 72. Çünkü küfürle ve nefret etmek imanın doğruluğunun sadece tevhidi kabul etmiş olmanın ve akideyi sevmenin bir alametidir. Ve Allah'ın, O'nun dininin, peygamberinin ve tevhide bağlı mümin kullarının dostu olduğunun bir ilanıdır. Küfür ve şirkten nefret etmek kafirler ve müşriklerden nefret etmeyi, onlarla savaşmayı, onlara karşı çıkmayı, planlarını ortaya çıkarmayı, tuzaklarından ve düşüncelerinden sakınmayı, uzunculuklarını ve pisliklerini açıklamayı gerektirir. Allah için dostluk ve Allah için düşmanlığın en üst mertebesi budur. Benim paylaşımların aklıma geliyor. Onları gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaya. Hı, hmm, evet. Resulullah şeyleri diyor. Anladım. Doğru. Şeyh Hulusi'am İbni Kaymiyye şöyle dedi. Bilinmelidir ki bir mümin sana haksızlık etse ve saldırsa bile onunla dost olmak, sana iyilik ve insanda bulunsa bile kafire düşman olmak gerekir. Çünkü Allah-u Teala din, tamamen Allah'ın dini olsun diye peygamberler gönderdi ve kitaplar indirdi. O halde sevgi onun dostları içindir, nefret ise onun düşmanları içindir. Saygı onun dostları içindir, hor görme ve küçümseme düşmanları içindir. Sevap onun dostları içindir, günah ve ceza ise düşmanları içindir. Bir adamda hayır ve şer, itaat ve itaatsizlik, sevap ve günah, sünnet ve bidat, bir arada bulunduğu zaman kendisindeki mevcut hayır ve iyilik miktarını dostluk ve sevaba kendisindeki mevcut şehre uygun olarak da düşmanlık ve cezaya müstahak olur. Dolayısıyla aynı şahsı hem saygıyı hem de sövgü ve zehirgiyi gerektirici şeyler bulunabilir. Hırsızlık yaptığı için ceza alarak hem elleri hem de ihtiyacını karşılaması için hazineden kendisine yardım eden fakir bir hırsız gibi ona hem öyle hem böyle muamele edilir. Ehli sünnet gel cemaatin üzerinde görüş birliği ettikleri ve haricilerle mutezilenin ve onlara uyanların el-i sünneti e muhalefet ettikleri temel prensip budur. Hariciler ileri gitmiş bu işte ha? Evet. Hmm. gerektirdiği şeyle Ehl-i sünnet ve Cemaati göre bir Müslümanın tam bir mümin ve Müslüman olması ve küfrün ağına düşmekten kurtulması için Allah uğrundaki dostun gerektiği bir takım şeylerin yerine getirmesi gerekir. Bunlardan bazıları şunlardır. Birincisi, küfür diyarından Müslümanların diyarına hicret etmektir. Çaresizler ve meşhur sebeplerle hicret edemeyenler bunlardan istisnadır. Onların hicret etmesi gerekmez. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne durumdaydınız dediler bunlar biz yeryüzünde çaresizdik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın arzı geniş değil miydi hicret etseydiniz diye dediler. İşte onların barınağı cehennemdir orası ne kötü bir gidiş yeridir. Erkekler, kadınlar ve çocuklardan gerçekten naciz olup hiçbir şeye gücü etmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah affedicidir. Bağışlayıcıdır. Nisa 97-99 İkincisi, Müslümanların cemaatine katılmak, onlardan ayrılmamak, iyilik ve takvada onlarla yardımlaşmak, iyiliği emretmek ve kötülüğü engellemektir. Allah şöyle buyurmaktadır. <gülüyor> Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim? Peygamber'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Nisa 115. Üçüncüsü, iyiliğe nail olmak, şerri def etmek, Müslümanları sevmeye, onlarla beraber olmaya ve onlarla istişare düşkün olmak gibi kendisi için arz ettiği şeyleri Müslümanlar için de arz etmektir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Daha önceden Medine'ye yurt edilmiş ve gönüllülerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Haşir 9. Dördüncüsü onları gözlememek, kusurlarını araştırmamak veya haberlerini ve sırlarını düşmanlarına ulaştırmamak, onlara eziyet etmemek, onları üzletmektir. Allah-u Teala Onların kusurlarını araştırmayın. Hucurat 12 buyurdu ve şöyle dedi: Eğer müminlerden iki kişi birbirleriyle uğruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet bir ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her adalet her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adil olanları sever. Hucurat 9. Beşincisi, düşmanlarına karşı Müslümanlara destek olmak Zorlukta ve kolaylıkta, dallıkta ve bullukta her zaman ve her yerde onları asla terk etmemek, canla, malla ve diliyle onlara yardım etmek, sevinçlerinde üzüntülerinde onlara ortak olmaktır. allah Teala şöyle buyurdu. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavim aleyhinde olmalısınız. O Müslümanlara yardım etmek üzerinize bir borçtur. Allah yapacaklarınızı, ile, yapacaklarınızı hakkıyla görmektedir. Enfal 72 6. Hasta ziyareti, cenazelerine katılmak, onlara karşı dostça ve yumuşak davranmak, nazik, alçakgönüllü ve şefkatli olmak, onlar için dua ve istiğfar etmek, selam vermek, zayıflığına yardım etmek, alışverişte onları aldatmamak veya haksız yere mallarını yememek veya Müslüman kardeşinin satın alacağı malı araya girip satın almamak, veya onun dünür olduğu kızı araya girip dünür olmamak ve üç geceden fazla küstürmemek gibi onlara ait bir takım hakları yerine getirmektir. Allah yandık. Yedincisi, onları tekfir etmek, canlarını, mallarını, ve namuslarını helal saymak, onlara zulmetmek veya söylemek veya lanet etmek, onlara kötü zan beslemek, onlarla alay etmek veya gıybet etmek veya aralarını bozmak için laf taşımak gibi Müslümanlara karşı yapılması haram olan şeyler yapmaktır. Yandık. Yandık. Ya. Cebelunur yarın imtihan etmeyeceğim seni. Bak şimdiden kafana girmiş. Tamam. Seni imtihan etmeyeceğim. allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey müminler! Biz topluluk, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Ben de seni Allah için seviyorum. Belki de onlar kendilerinden daha iyi edirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyi edirler. Birbirinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasınızdan çekiştimesin biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte işte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun, şüphesiz Allah Tayyip'i çok kabul edendir, çok esirgeyendir. Hucrat 11-12 Muadatın gerektirdiği şeyler. Muadadat, adalet, düşmanları. Ercan Türkçe ya. Adı broşür bir de, Broşura böyle kelimeler sokmazalar iyi olur aslında. Ehl-i sünnet cemaate göre Allah için düşmanlık muadat bir Müslümanın hayatında küfre düşmesini ve kafirlere muafakat eder hale gelmemesi için bir takım şeyleri reyat etmesini ve ondan yerine getirmesini gerektirir. Bunlardan bazıları da şunlardır. Birincisi, Peygamberlerin atası ve Haniflerin önleri İbrahim Aleyhisselam küfür milletinin ortasında ve onların arasında tek başına olduğu halde kafirlerden ve müşriklerden uzak olduğunu korkusuzca ve tereddüt etmeden ilan etmesi gibi bir Müslümanın da şirkten, küfürden, kafirlerden ve her çeşitiyle ondan görüşlerinden nefret etmesi, içinden onlara düşmanlık beslemesi, onlardan, küfürlerinden, şirklerinden ve itikatlarından, kanunlarından, din ve şeriatlarından, ilahlarından, putlarından ve Allah'tan başka tatlıları her şeyden tamamen uzak olduğunu açıkça ilan etmesidir. Allah şöyle buyurdu, Bir zaman İbrahim, Babasına ve kamine demişti ki, Ben sizin taptıklarınızdan uzanım, ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. Bu sözü ardından gelecekleri de miras olarak bıraktı ki insanlar onun dinine dönsünler. Zuhruf 26-28 İkincisi, kafirler kendisine dost, yardımcı ve destekçi edinmemektir. Veya onlara meyil etmemek. Güvenip dayanmamaktır. Veya onlara sevgi ve saygı göstermemektir. Veya yüzlerine gülmemektir. Ve yakın akrabalardan bile olsalar onlarla ilişkiyi tamamen kesmektir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimselere sevgi göstererek onlar kendinize dost edinmeyin. Mümtehine bir. Üçüncüsü, genel olarak küfür beldelerinden hicret etmek. Oralarda ikamet etmemektir. Ondan kalabalığın artı artırmamak, zarure olmadıkça küfür diyarına yoruculuk yapmamaktır. Niye kardeşim seyahat etmeyecek miyiz biz? Tatile gitmeyecek miyiz şimdi Antalya'ya bir hafta şuraya? Ne bu ya? Haftalar kardeşim bu bizim için başında ya okuduk ya ya herkes için anlaşılsın diye yazdım ben bu kitabı diye adam ya. Bir daha ben kitapla okumadan önce okumayacağım öyle yağma yok. Okuyacağım ki bazı yerleri. Bununla beraber Kıbrıs'a gittin. Sen o bana Tırpanı Kı Kıbrıs'ta gezdin, ha bir hafta bir hafta Kıbrıs'ta yedin, içtin, yattın be. Bununla beraber yolculuk yapılacaksa bile on oralarda namaz gibi dini sembolleri açıkça yerine getirebilme, dini davet çalışması yapabilme dini ile gurur duymak gücü ve imkanı bulunmalı. Ayrıca Resulullah'ın ben müşrikliğinin arasında ikamet eden her Müslümanların zam sözüne muhalefet eden durumuna da düşmemelidir. Evet Muhammed. Ben Müşrikliğin arasında ikamet eden her Müslümandan uzağın. Elbani Sahih Hüsnü'nün de Tirmizi'sini, Tirmizi'de. Evet. evet, evet. Muhammed, seni imtihan etmeyeceğim saatin. Ne oldu şimdi? Müşrikten yarısında ikamet eden her Müslüman'dan uzak. Açıklaması yok mu? Açıklama neyi yok ya? Onlar zaman gidiyoruz beraberlerle görüyoruz. Devamlı kalma şeklinde o Cevabı devamlı. Şimdi, şey çoluk, çoluk, şimdi bak, çoluk çocuk onları çocuklarla diliyor. Kadınlar onların kadınlarla muhatab olur. onlarla. zaman içinde İslam arsak gibi kayboluyor. Yok yok hadis, bu okuduğum hadis de onu düşünüyor Muhammed, ben değil. Resulallah buyurmuş ki bak, ben müşriklerin aslında ikamet edilen her müslümandan uzağım. Ee, Elbani Sahih-i Sünnenin de Tirmizi'nin de sahit demiş. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu Müşriklerin arasında ayrı olarak yaşıyoruz, binlerce... Yav kardeşim, daha dün buraya şey geldi ya... Düşünün, işte, geldi. işte, misafirimiz geldi. Onu demiyoruz ne? Şimdi sen çocuk, çocuğun Almanya'ya götürdün, müşriklerin ağzına koydun. Onlara birlikte caiz mi yani kalmaları? Onların çocuklarla oynayacak, onların kilitleri... Var, şimdi öyle Müslümanlar var, yapma Musa Bey ya! Var da yani bu işte, orada yine belli bir Müslüman çevresi var yani. Ya yani Nereden önecek İslam? Himaye nasıl Resulullah da müşrikten aslında tek bir perdede olarak başladı ya. Oraya çıktı. 13 sene yaşadı kardeşim 13 sene. Kaç kişiydi? Tek başına bu 40 kişi sonradan oldu. Sonradan sonradan ya. Mecburen bir yerde başlamak zorunda ama. Allah Mecburen başlamak zorunda. Hocam hani için teşekkür geçiyor. Çok güzel bir şey oldu. Mecburen başlamak zorunda. Valla bazı yerler bazı yerleri iş Musa Bey ben daha okumam, önce okumam böyle. Benim hayatım gerçi onlarla beraber yaşamadım ama iş yaptım onlarla çalıştım. Onu yaşadığım sormak lazım. Kaç yaşındalar onlar? Neyse, biz kitabı okuduğumuz için ders yapmadığımızdan ya, dolayı. Bazı yellek bedeli. Park Kent'te biz bu, mahallede bunu yaşadık. Ya. Bazı bazı yerlere, evet, evet. Adamlar hep komünist, Ali Bey, Kızıbey, sadece Müslümanlık. İle. Bu kinle, nefretle böyle bakmaları evet. İhbar etmeleri evet. Bir sürü böyle tarzlıkla karşılaştı evet. Diyelim ki biz gittik, kadın, çocuk çocuğumuz, kadınlar arasında kalmaları çok büyük tehlike arz ediyorlar. Evet. Tamam, sinirlenmeyeceğim Muhammed. Okumaya devam ediyorum. Dördüncüsü... Dini ve dünyevi özelliklerinde onlara benzememektir. Dini sembollerinde ve ibadet yöntemlerinde onlara benzememek veya kitaplarını tercüme etmek ve bu kitapların elde edilmesini kolaylaştırmak veya onların ilimlerini hiçbir süzgeçten geçirmeden, ayrıma tabir tutmadan ve şerri kontrolden geçirmeden topluca almak veya yönetimde ve eğitimde onların konularını ve yöntemlerini almak, onları uygulamak, insanları bunlara uymaya zorlamak gibi şeyler dini konularda onlara benzememek kimsinden olan şeylerdir. Dünyavi konularda onlara benzemeye gelince yeme, içme, giyim, kuşam şekli gibi davranışlarda veya onların isimlerini almak gibi adet ve de ve Müslümanlar aslında yağgın olmayan şeylerde onlara benzemektir. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Kim bir topluğa benzerse onlardandır. Çünkü benzemek için bir sevgi ve dostluk ve hayranlık duygusu yanılır. İşte iki hayranlık duygusu dışta benzemeyi gerektirir. Dinle dinle. Beşincisi Kafirlere yardım etmemek, onları ölmemek ve mehdetmemek, onların erdemlerinin propagandasını yapmamak, onlara destek olmamak, onlarla birlikte Müslümanlara karşı komple kurmamak, Müslümanların sırlarını onlara ulaştırma, ulaştırmaktır. Zaruret olmadıkça ve onlar gibi başka kafirlere karşı olmadıkça onlardan yardım istememektir. Bilakis Müslümanların sırlarına vakif olmamaları için onlarla sohbeti, yakın ilişki ve samimiyeti kesmek ve Müslümanların önemli işlerini onlara görev vermemek gerekir allah Teala şu onların hainlik yapabileceklerini söylemektedir istedir. Ey iman edenler! Tamam. O zaman bir su içeyim orada, on, Burada Yok bu odada kaç kişi var? sonra 2, 4, 6, Arada, 8, 8, 10. Var, Sonradan. Anladım. Heh, şu anda kaç kişi var, onunla dinliyoruz. Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri apacık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizlendik daha büyüktür. Eğer düşünüyorsanız işte size ayetlerimizi açıkladık. Ali İmran 118 Altincısı, ondan dini bayramlarına bir aynene katılmamak veya onlar bu müslim münasebetle tebrik etmemektir. Selef imamlarından ilim sahiplerinin çoğunluğu Allah Teala müminlerin vasıfları hakkındaki onlara zura şahit, onlar zura, zura şahitlik etmezler. Fukan yirmi iki. Zur mu Muhammed? Ha burada demiş, Zul kelimesindeki kafirler ve müşriklerin bayramlar olarak tesfir etmişlerdir. Zul kelimesinin kafirler, müşrikleri ve bayramlar olarak tesfir etmişlerdir. Ve yine onlara sayın beyefendi gibi hitap tarzlarıyla söz ve fiili olarak saygı göstermemektir. Çünkü Allah-u Teala onlara küçümsemiş ve alçatmıştır. Yedincisi, onlar için Allah rahmet eylesin. Allah onları bağışlasın diye dua etmemek, etmektir. Çünkü bu davranış onlar bir sevgi ve içinde bulundukları bozgunculuk ve batılı, batılı sastiki istiva eder allah Teala şöyle buyurdu. Cehennemen ehli oldukları açıkça kendilerini belli olduktan sonra yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yakışır ne de müminlere. Tevbe 113 İyi sen anıyorsan ben de anlamaya istiyorum canım. Ben okuyorum diye ben de anlayacağım diye bir gayetim yok. Bazen anlamak için tefekkür ediyorum. Allah Allah. Tabi. Evet, var var. Ses var mı Musa Bey? Ses yok, odadan çıkayım. Odadan çıkayım, geleyim, dur. Yomikron alayım, bırakayım. Çık, geldi mi? Geldi, geldi. Tamam. Ses var mı arkadaşlar? Ya, var. Bana gelir, var. Tamam. Sekizinci dinin aleyhine olacak şekilde kafirlere yağcılık çiballık ve dal havukluk yapmamaktır veya onların içinde bulunuldukları kötülük ve bağ karşı sessiz kalmamaktır. Allah Teala şöyle buyurdu. Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Kalem 9. Zulmeden zulmedenlere meyletmeyin yoksa siz de size de ateş dokunun. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Hud 113. Tamam tamam yavaş okuyayım Cebel-i Dokuzuncusu, onların hakemliğine başvurmamak veya onların hükmüne veya bazı hükümlerine razı olmamaktır. Onların arzularına uyumamak veya herhangi bir işlerinde onların peşinden gitmemektir. Çünkü onlara uymak Allah'ın hükmünü terk etmektir. Allah'u Teala şöyle buyurdu. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerimiz ta kendileridir. Maide 49. Sen onların dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen bilgiden sonra eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Bakara 120. Onuncusu kafirlere ve müşriklere uymamak veya onların emrettikleri ya da işaret ettikleri şeylerde onlara itaat etmemektir. Allah Teala şöyle buyurdu. Güzeyli Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu bir günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarınız sizinle mücadele etmenin için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz. Enam 121 Ey iman edenler! Eğer kafirlere uyarsanız gerisin geriye küfre döndürürler de büsbütün hüsrana uğrayanlar durumuna düşersiniz. Ali İmran 149 Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi yaptık. Sen ona uy, bilmeyenlerin isteklerine uyma. Câsiye 18. 11. Onlara selamı ilk veren olmaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yahudu verirsenin ilk selamı siz vermeyin. Onlardan birini yolda rastlarsanız onu yolun kenarından geçmesi için en dar yerine zorlayın. Niye zorluyorum? Ben oradan kaçıp gidiyorum, o kendi geçsin diye. Tabi de burada yolun kenar... Bunlar biraz, orayız, biraz hiç sınır, hiç sınır. Hiç sınır. Hiç demek, da. Daha demek Biz Onlar hmm. yazılarların onlar bize He, Muhammed, Ve ne diyor? İmam <gülüyor> İmam fiyat, kızımı hukuk attılar. Hiçbir geresliye göstermeden attılar çocuğumu. Evet sen yaşadın bunları birebir. Düşün biraz da düşün. Evet. evet. Tabi bazen ben anlayamayınca yorum yapıyorum ha. Yorum yapmayayım. aslında benim görevim kitap okumak. Yorum yapmadan geçmem gerekiyor da bazen kafama dakı veriyor işte. Evet. Kafirlere uymanın hükümleri. Alimler akayit kitaplarında kafirlere uymanın hükümlerini ayrıntılı bir şekilde açıklamışlardır. Özet olarak bir Müslüman kafirlere uyma konusunda üç halde bulunur. Yok yok. Ee, bu ders Sadece kitap okuyoruz. Adamın fikirlerini burada okuduğumuz için karışmamak gerekiyor aslında ama gene de dayanamıyoruz. Işte. Birinci durum. Onlara hem zahirde hem de batında uymaktır. Bu kafirlere mutlak olarak kayıtsız şarsız dost yazılmak demektir. Bu dostluk onları sevmek, onları meyletmek, benzemek, onlardan yardım istemek, onlara sığınmak ve onların istediklerine boyun eğmek şeklinde olur. Bu mutlak dostluktur. Kafirlerle bu ölçüde bir dostluk, mürtedliktir, dinden çıkmaktır, en büyük küfürdür. Kafirlerle bu ölçüde bir dostluk içinde olan bir kimsenin Müslüman olduğunu iddia etse veya İslam'ın bazı sembollerini açıkça yeni getirse bile İslam dininin dışarı çıkar. Bu konuda alimlerin icmağı vardır. allah Teala şöyle buyurmuştur, İçinizden onlar dost edinenler onlardandır. Mahide 51. İkinci durum. Onlara zahirde değil batında uymaktır. İcma ile bu da kişiyi dinden çıkaran bir küfürdür. allah Teala şöyle buyurdu. Onlara içininizden sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlak doğru yoldan sapmıştır. Müntehine bir. Eğer onlar Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Fakat ondan çoğu yoldan çıkmışlardı. Maide 81. Üçüncü durum, onlarla batında değil de zahirde uyumaktır. Bu muva muvafakat da iki türlüdür. Birincisi, bu muvafakatın sadece sözü tehdit de değil, dövmek, öldürmek ve işkence gibi gerçek bir tehdit sebebiyle meydana gelmesi ve onlara muvafakat edilmediği zaman bu tehdidin gerçekleşeceğinin kuvvetle muhtemel olmasıdır. Çünkü bu durumda insanın rızası bulunmaz, seçimi geçersizdir, irade ve kasıt yoktur. Dolayısıyla böyle bir durumda haksız yere adam öldürmek gibi haram kılınmış şeylerin dışındaki söz ve fiiller mübah olur. Sorumluluk gerektirmez. Haksız yere adam öldürmenin dışındaki fiillerde ise iki kötülükten büyük olanı küçük olanla savuşturulur. Böyle bir durumda kalbi imanla dolu olduğu halde bir Müslüman kalbiyle değil de diliyle kafirlere muvaffakat ettiği müddetçe tekbir edilmez. kâfir olduğu söylenmez. allah Teala şöyle buyurdu. Kalbi imanla dolu, dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç iman ettikten sonra Allah'a küfreden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gaza biner ve onlar için büyük bir azap vardır. Nahr 106 İkincisi İçinde onlara muhalefet etmesine rağmen onların baskısı altında olmadığı halde liderlik arzusu veya koltuk sevdası veya mal mülk sevdası veya çıkarlarının zarar göreceği korkusu gibi dünyevi bir zarar sebebiyle kafirle zahirde dışından muvaffakat ediyor görünmesidir. Bu maksatla onlara dost görünür, batırlarını savunur veya sessiz kalır. Ya da onları razı etmek, dünyadan nasibini almak, rahata kavuşmak ve bu dünyada selamet etmek için onların sistemlerine ve kanunlarına uyar. Neticede ibadet tevhidinin rükünlerinden bir rükmü, yani Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık ilkesini terk etmiş olur. Onun bu terkinden çıkmasını ve küfrünü gerektirir. İçinde onlardan nefret etmesi kendisine bir fayda iman etmez. Nitekim şerî naslar buna delalet etmektedir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Bu onların dünyada dünya hayatını sevip ahireti tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. nahil 107 Allah Teala dünya sevgisini dine teciyet ettiği için onları kafirler diye isimlendirmiştir. Onlar bu teciyi dini bilmedikleri veya kafirler sevdikleri için değil menfaat için yaptılar. Düşmanlık akidesi ile iyilik, adalet ve güzel muamele arasındaki fark. Evet. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Başkentli, hoş geldin. Ben de Ankaralıyım. Onlardan uzak diye ifade edilen kafirlerle düşmanlık, onlara sözlü ve fiili saldırıda bulunmak ve hak dinimizin koyduğu şartları ve kuralları çiğnemek onlar anlamına gelmez. Bu şartlar ve kurallar kalbi bir sevgi ve eğilim olmaksızın adalet ve iyilik esası üzerine bina edilmiştir. İslam Müslümanlara faydalı olan şeylerde onlarla bizim aramızda karşılıklı yarar ilişkisine izin vermiş harbi olanlar yani bizimle savaş anındaki gayrimüslimlerin haricinde bizimle savaşanlara ve bizi yurdumuzdan çıkaranlara destek vermeyen bizimle anlaşmalı ve barış içinde yaşadığımız bazı kafir gruplara dinimizin aleyhine olma şartıyla Müsamahalı davranmamamızı, davranmamamızı kararlaştırmıştır. Kitap mı? Kitap şeyin Abdullah bin Abdülhamid el-Eseri'nin Dostluk ve Düşmanlık diye bir kitabı. Kuraba yayınları. Abdullah bin Abdülhamid el-Eseri, İslami açıdan Dostluk ve Düşmanlık, Kuraba yayınları. Tamam, Bursa İnegöl'den arkadaş. Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir toplu olan kininiz sizi adaletsize itmesin. Adil olun. Bu Allah korkusuna da Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır şüphesiz. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Maide 8. Allah size dini uğrunda savaşmayan ve sizi yurttanızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever. Mümtehine 8. Hatta İslam müşriklerden ve kafirlerden bile olsa bir Müslümanın ebeveynine iyilik yapmasını vacip kılmıştır. Allah'ın şahesi açıkça buna delalet etmektedir. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla da iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de şey yapmakta olduğunu şeylere haber vereceğim. Lokman 15. Bütün akrabalarla harbi olmayan muha, e, muahhitlerle, zımmîlerle ve müstemenlerle de durum böyledir. Aşağıdaki şeylerin birisi düşmanlık akidesinin esasına aykırı değildi. Halitleşti bir sözleştiğimiz. Hmm. Müstemen de pasaportla giren kişiler. Ha, müstemeni anlayamadım ben. Evet. Pasaportla giren onlar İslam'a davet ederken onlarla en güzel şekilde tartışmak yumuşak davranmak. Onlarla güzel davranmak, iyi ilişkiler kurmak, iyilik yapmak, fakirlerine ve muhtaçlarına yardım etmek. Temin ne şimdi ne diyor bak. Özellikle İslam'a davet maksadıyla olduğu zaman hastalarını ziyaret etmek, ölen bir kafir, bir müslüman doğrudan akrabası olması, dini törenlerde ve ibadet yerlerinde hazır bulunmamak, Defin esnasında kabrı başında bulunmamak veya kabrının toprağa katılmasına iştirak etmek şartıyla cenazesine katılmak. Hediyelerini kabul etmek bir haram kılınmış bir şey olmamak şartıyla onlara hediye vermek. Dini olmayan törenlerinde onları kutlamak, üzüntülerinde ve başlarına gelen musibetlerde de meşhur bir şekilde onları teselli etmek, taziyede bulunmak. Onlara ilk selamı ancak sahuriyet ve ihtiyaç vermek ve sahih doğru, doğru dürüst bir selam verdikler zaman onların selamlarına karşılık vermek. aleykümselam. Ne diyelim? Mübah olmak şartıyla onlarla mali sözleşmeler yapmak ve düşmanlarının Müslümanlar aleyhine kullanabilecekleri veya batıl bayramlarında kullanabilecekleri şeyleri satmamak şartıyla onlarla ticaret yapmak. İhtiyaç halinde onları sıradan basit stratejik olmayan işlerde çalıştırmak. Din ve şeriatın alanına girmeyi sadece dünya hayatıyla ilgili işlerde ve deneysel ilimlerden onların bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlanmak. Şerî bir sakınca olmama şartıyla onlar tarafından yapılan bir vakfı kabul etmek. Dini sembolleri korkusuzca yaşamak ve onlara onlarla dost olmamak şartıyla mübah meşruk aileyle onların ülkelerine yolculuk yapmak. Hür ve zinaya razı olmayan iffiyetli bir kadın olmak şartıyla ehli kitaptan bir kadınla Müslüman bir erkeğin evlenmesi helal olduğu gibi ehli kitap olan karısını sevmesi de caizdir. İhtiyaç halinde ehli kitabın kestiği hayvanın etini yemek. Ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyan ise onlardan cizli olmak ve kendi dinlerini muhafaza etmelerine razı olmak. Hüküm ve sahibi Yüce Allah, onlar Müslümanlardan savaş edenlerden olmadıkları müddetçe kendileriyle iyi geçinilmesini emretmiştir. Bu onlarla dost olmak ve onları sevmek anlamına gelmez. Çünkü onlarla iyi geçinmek, onlara iyilik yapmak ve güzel ilişkiler içinde bulmak, İslam hayatında yasaklanan karşılıklı sevgi ve dostluk içinde olmayı gerektirmez. Bir Müslüman başkalarının değil sadece Allah'ın ve Resulünün müminlerinin dostu olur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarından çıkarmamış, kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananlarını sever. Allah siz ancak din konusunda sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenlere dost edilmekten men eder. Kim onlara dost edilirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ümtehine 8-9 ancak bu kafir Allah ve Resulü ile ve müminlerle savaş eden kimseler iseler, onlarla ilişki kurmak icma ile şerhan haramdır. Ve bize insanların en yakını olsalar bile onlarla yardım etmek affedilmez bir suçtur. Son söz. Allah'tan korkun ey Müslüman kardeşler, ey tevhide inanan sadık müminler ve Allah yolunda cihad edenler. Nerede olursanız olun yüce dininize asla aslına yapışınız. Dininizin esası takvada küfür etmek, ona düşmanlık, onu tekfir etmek, ona kulluk edenleri, ona uyanları, ona övenleri ve insanları ona zorlayanları tekfir etmek. Onlardan ve onların sahte tanrılarından uzak olduğunu ilan etmektir. Ve nerede olurlarsa olsunlar onlara ve onların küfürle ilgili durumlarına ve konumlarına karşı düşmanlık beslemektir. Allah Teala'ya imandır. Onun saygın peygamberine ve hak şeriatına uymaktır. Muahhid müminlere dost olmak, onlara yardım etmektir, onları sevmektir ve onlara dua etmektir. Ey Müslüman kardeşler, gelin beraberce kulak verelim Allah'ın Allah'ın şu sözlerine. Dinine uymamızı emrettiği dostu ve muafitelrin önleri İbrahim Aleyhisselam hakkındaki sözünü. İbrahim de ve onunla beraber olanlar da sizin için gerçekten güzel bir örnek vardı. Onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden Allahı bırakıp taktıklarınızdan uzak, sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edince sizin lahanızda sürekli bir düşmanlık belirmiştir, mümtehine dök. allah Teala başarı, kurtuluş ve hem dünya hem de ahiret mutluluğunun yolu olan hakikat yolunu ve doğru yolu işte böyle bir açıklıkla beyan etmiştir. Bu yol İbrahim'in dinidir. Ondan kapalılık ve karışıklık yoktur. Bu yol bütün Resuller'in ve Nebiler'in yoludur. Allah-u Teala sonra Peygamber Muhammed Mustafa ve Vesselam'ın İbrahim'in Aleyhisselam'ın dinine uymasını emretmiş ve şöyle demiştir. Sonra da sana doğru yola Yönelerek İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden değil diye ettik. Nahil 123. Son Allah Teala bu dinden yüz çeviren kendini bilmez, aklı mağrur ve kimse olduğunu haber vermiş ve şöyle buyurmuştur. İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki biz, bu, biz onu dünyada elçi seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Bakara 130. İbrahim'in dininin en önemli özelliklerinden bazılar şunlardır. İbadeti kelimenin tamamının anlamıyla Allah'a tahsis etmek, şirk ve şirkten uzak durmak ve bunu açıkça ilan etmek. Yani Allah için sevmek, Allah için uzatmak, Allah için dost olmak ve Allah için düşman olmak. Ey Müslüman kardeş, bil ki insanlar İbrahim'in diniyle iki fırkaya ayrılırlar. İman fırkası ve küfür, fısk ve isyan fırkası. Rahmanın dostları ile şeytanın dostları bu din ile belli olur ve açıklığa kavuşur bütün peygamberler davetleriyle Allah'ın şeriatından yüz çeviren kavimlerinin açık bir şekilde böyle uzak kalmışlar ve ondan sahte ilahlarına böyle düşman olmuşlardır. Allah'ın şeriatını tebliğ ederken onlarla ne uzlaşmışlar, ne acılık etmişler, ne de kavukluk etmişlerdir. Bu risaleyi Allah'ın şu sözüyle bitiriyorum. Münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele. Müminleri bırakıp da kâfirlere dost edinenler ondan yanında izzet, güç ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Nisa 138-139 Evet. Kitabı bitirdik arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. <gülüyor> Amin. Murat 06 Uyuyumuyorsun lan. Alo. Oğlum dinlemedin mi lan? Yok ya. Bunların hepsi uyuyor ya. Tamam. Ha dinliyor ya. ya. Yarın seni imtihan edeceğim bak. Haberin olsun. Zaten bunun fili azaldı. Bunu yanına al. Bana bir tanesini veriyorlar. Tamam. Evet, Allah. Esselamu Aleyküm kardeşler. Haydiyim babam. Hayırlı geceler hepinizi. Gel getirir misin? Bağam veriyorum bir. Koyun al o zaman sen. Bırak. Tamam bıraktım. Yes. Bırak.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 ya ben onu önceden oksam ayarlarım ben seninle. Bir ya, ya yapıyoruz. Ya ticaret yapmıyor, Ortaklık var mesela. Onların ateşlerini kim söndürecek? Yani aralarında anlaşmadığını çıktığı zaman. Nasıl mesela halledecekler? Bunun gibi bazı sorunlar var Şimdi bazı şey gibi faziletli olan kısımlar, bir de caiz olan bir bak. Yoksa yurt dışına meyhatlı şey etmek bunlar yasak değil. Onu da anlatmak istedi farklı. O hadisin söylendiği bir şey var, e, ortam var. Mesela Mekke'de Mekke'de Medine'ye bir gidiyorduk bir şey. Artık saflar ayrılmış, Ali anlatar mı? Evet. Orda dizili kitaplar var ya, bir bak bakalım onlara. bunlara Şunlar okuyun O Şunlar. ne? Sevgiyle bir gün Ya dizili dedim aynı boyutta bak. Tamam kardeşim bunu okuyacagım Tamam Orada incele. İlginç olanları buluyor ilginç Hiç olmamış Ya önemli değil 6 ay burdayız yani Hep sınırlar sosu okuyacagd He ha. Hayda bak bak ses kaydına sucuk Biz bir almanla ortaklık Bir şeyimiz var Ortak olmadığımız var